Ben Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Evet bugün Su Hakkı'nda yani 28 Ocak 2014 tarihinde Kavak HES projesine dur demek için Arhaviller bir araya geldi. Orada yapılan eylemi Artvin Arhavi'de yapılan eylemden bahsedeceğiz. Oradan da bir konuğumuz olacak. Arhavi Sahillerini Koruma Platformu Sözcüsü Hasan Sıtkı Özkazanç bizlerle olacak. Ona sorularımızı soracağız. Hasan Bey hatta mısınız acaba? Efendim. Merhabalar hoş geldiniz. hoş geldiniz Hasan Bey Merhaba Evet. Şimdi öncelikle soralım Eylem nasıl geçti bugün 11'de bir Basın açıklaması yapılacaktı nelerden Bahsedildi basın açıklamasında ee, Bugün e, Arabi tarihinde e, Görünmeyecek düzeyde e, Güzel e, kalabalık e, Medeni Coşkulu bir e, basın Açıklaması oldu e, Muhtemelen 1000-1500 Civarında bir halk katıldığı. Çok iyi bir katılım. Bugün bir şey vardı burada Kavakes ile ilgili bir basın e, pas, e, bilirkişi Hı -hı. vardı. Bu bilirkişi incelemesi esnasında işte Arabi halkının bu davanın arkasında olduğunu göstermek amacıyla Hı -hı. E, böyle bir basın açıklaması e, Arabi'deki sivil toplum kuruluşları e, işte büyük şeylerdeki Arabi dernekleri hep birlikte Hı -hı. bir açıklama yaptılar. E, çok güzel geçti. Hani Arabi halkının bu davanın arkasında olduğunu hep birlikte göstermesi açısından güzel bir etkinlik oldu. Evet, çok güzel. Hasan Bey, biz daha önceki programlarımızda bu yapılacak Kavak'la HES'e ilişkin olarak gündem yapmıştık. Siz de bir süreci anlatabilir misiniz? Nasıl gelişti? Bir kişi bugün niye oraya geliyor? Çünkü İl Genel Meclisi'nde imar planında değişiklik Yapıldı Ve onun sonrasında mı geldi bilir bilirkişi? Yok. Şimdi o ikisi farklı. Öyle mi? Meclisi'nde e, imar planı onaylanan e, proje, geçtiğimiz hafta basına konu olan proje, e, Kamilet Vadisi'nde yine Arabi'de Taşlıkaya HES dediğimiz bir proje ile ilgiliydi. Hı hı. Bu ise Kavak HES ile ilgili. Şimdi biliyorsunuz bu HES projelerinde çevresel etki değerlendirmesi... E, o, raporu hazırlanıyor ve bunu Hı -hı. incelendikten sonra hakkında olumlu ya da olumsuz karar veriliyor Hı -hı. E, 2012 yılında e, çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı verilmişti Kavakeş ile ilgili bunun Hı -hı. iptali için vatandaşlar tarafından bir dava açıldı dava yüzeylerim mahkemesinde devam ediyor o davayla ilgili mahkemenin atadığı kişilerin bugün proje alanında yaptıkları inceleme Hı -hı. ve keşif yapıldı Dolayısıyla o Arçın İl Genel Meclisi'ndeki olayla bu farklı. O bu başka proje. <gülüyor> Artık sayılarını ve yerlerini evet. karıştırır duruma geliyoruz. Çünkü evet, o, o, o kadar çok, o kadar ee, çok var, o kadar var, çok var e, ve o kadar süreç e, anlaşılmaz bir biçimde ilerliyor ki e, takip etmek hepimizin açısından çok zorlaşmış durumda. Evet. Onu hemen söyleyelim. Kesinlikle zaten dört tane HES projesi var değil mi? Hala bir de on dört tane HES projesi 14 var. On dört tane. Evet. evet. Evet. Alabed'in bir ana deresi var. Bu ana derenin işte değişik kolları var. Ee, bu derelerin e, 2000 bin metre yükseklikte yani neredeyse kaynaklarından denize döküldüğü kadar alana kadar bütün yüksekliğinden e, elektrik enerjisi elde etmek üzere her projeleri planlanmış durumda. Henüz inşaata başlanan fiilen yok. İşte bu kavak e, başlamak üzere evet. e, arabi Belediyesi bunun imar planını maalesef maalesef. Şehrin imar alanı içerisinde hmm. Santalı ve Cebribor'u olan bir e, projeyi e, onayladı. E, o imar tanılarından önce e, olan bir şeydir chat e, süreci. E, o chat olumlu kalana karşı dava açılmıştı. İşte bugün onun keşfi oldu. Bakalım üniversiteden gelen hocalar e, proje hakkında chat olumlu kalanın uygun olup olmadığı konusunda bir rapor hazırlayacaklar. Biz onu umutla bekliyoruz. Evet. Sizin izleniminiz nedir peki hocalar konusunda? Anlatmışsınızdır uzun yani uzun. Tabii, uzun biz, tabii anlattık. Hani bizim izlenimimiz hocalar hakkında bir şey söyleyemeyiz ama hazırlanan projede chat raporundan sonra çok sayıda değişikler yapılmış. Bir sürü mahsulları giderdiğini söylüyor firma. Hı. Ama bunlar hiçbirini resmiyete dökmemiş. Artı e, bu biliyorsunuz her projelerinde en önemli çevresel olumsuzluklardan biri. devreye bıraktığınız suyun miktarı Hı -hı. Buna Hı -hı. ekolojik ihtiyaç debisi diyoruz. O debinin hesaplanması esnasında çok ciddi yani usulsüzlükler açıkça söylemek gerekirse hileler yapılmış. Hı -hı. Ee, derenin en kesidinin üzerinden yapılan bazı hesaplamalar var. Yanlış şeylerden en kesidi alınmış. Bu anlamda hani hazırlanan çet raporun yetersizliği yani baştan sağmalarını düşünerek biz Olumlu bir sonuç çıkacağını düşünüyoruz, ama tabii sonuçta bilir kişinin taktirine mahkemenin de o bilirkişi kişi raporunun Hı. şeyine bağlı ya yani taktirine bağlı. Evet. Ama biz umutluyuz yani olumlu bir sonuç çıkacağını. Umarız öyle olumlu sonuçlar çıkar. Hasan Bey ben merak ettiğim şu hani bu heyet geldiği zaman neyi neler yapıyorlar yani nasıl bir inceleme yapılıyor yapılıyor onu biraz anlatabilir Şöyle, misiniz? Belki, anladım. Şöyle. Şimdi bu bir hidrolik santral hakkındaki çet raporunda bu santral yapıldığında ne şekilde yapılacağı, projenin ayrıntıları, etrafa vereceği zararların nasıl azaltılacağı, dereye ne kadar su bırakılacağı ve bu bırakılan suyun hangi hesaplamalar, hangi mevcut debiler, akan su miktarları yapıldığına dair böyle bir takım tespitler ve tahayyütler manzumesi gibi bir şey. Evet. Dolayısıyla gelen bir ilkişi heyeti e, bir hidrolatik santralın hani yapılarını biliyormuşsunuz bilmiyorum. Belki kısaca şey yapmak lazım. Önce suyun alındığı bir regülatör dediğimiz yapı var. Evet. Arkasından su ya bir açık kanala ya bir tünere alınıyor. Hı hı. Arkasından da yukarıdan bir yükseklikten cebri boru dediğimiz yukarıdan aşağı bir boruyla düşürülüyor. Bütün bu projenin uygulanacağı alanların tümünü geliyor. Ve orada, orada bizim şık, dala direkçesinde... E, yaptığımız itirazları e, e, biz de orada dinlendiriyoruz e, keşif esnasında. Hı -hı. O itirazdan hat olup olmadığını daha sonra tabii chat yaklaşık 700-800 sayfalık bir doküman e, kıyaslayarak falan bir değerlendirme yapacaklar. Hı -hı. Esas itibariyle alanın bütününü gezen ve gezerken de hem davacıların hem de proje sahiplerinin e, iddia ve savunmalarını dinleyen bir e, şey oluyor, bir keşif Hı -hı. oluyor. Yani e, insanlar yeterince kendilerini ifade edebiliyorlar mı projeden mağdur olacaklar? Şimdi e, keşif bir tür e, duruşma gibidir. Hı hı. Davacılar e, ve taraflar dışında pek e, halkın diğer kesimlerinin hani o esnada e, söz söylemesine usul açısından izin hı diyor. Hı, ama evet. bu anlamda da biz hani bu basın açıklamasını kitlesi olarak yaptık ki arhabiler. Bütün halinde bu davanın aslında davacısıdır. Hani evet. pratik zor, zorluklar açısından herkes vekalet vermemiş, herkes davacı olmamış olabilir. Ara bir, e, halkı bütünüyle e, burada davacı olup projenin yapılmamasını istiyor. Hı hı. Bir göstermek içindi. Evet. Şimdi Kavakes öyle ilginç bir proje ki bir e, kasabanın iman alanı içerisinde. Beş gün evet. Bir şey. evet böyle neredeyse şehrin içinde yapılan bir proje. Yani bu yönüyle de tabii bugünkü tepkinin çok olması nedenlerinden biri bu. Böyle bir şeyin benzeri örneği dünyada yok Türkiye'de evet. de yok. Evet, evet. evet enteresan. Şimdi e, tabii insanlar istemiyor diyorsunuz neden istenmiyor? Evet biraz yani, daha uzun uzun anlatabilir Biraz böyle hani kabinet vadisini Arhavi'yi bize anlatırsanız insanlar neden Hester'e karşı? Şimdi ha. şöyle e, Kamilet Vadisi ile Kavakyes'in istenilenleri farklı farklı ama bütün Karadeniz bölgesinde aslında Karadeniz bölgesi su fakir bir bölge değil. Hani hmm. sulamaya dayalı tarım yok. Bu anlamda e, suyun kullanımının ben ileri gelen şikayetleri yok halkın hmm. ama şöyle bir şey var. Dereler, derelerin şırıltısı, derelerindeki balıklar, o balıkların işte avlanması sıcak yaz günlerinde bu derelerde yüzülmesi, serinlenmesi. Bütünüyle bizim kültürümüzün, bölge insanın kültürünün ana yapı taşlarından bir tanesi de işte dereler. Evet. Dereler hakkında türküler düzülmüş, dere kenarlarında işte gençler buluşmuş, birbirine aşık olmuş. Yani deniz bir parçası kıyı, hı hı. dereler bir parçası, yaylalar da başka bir parçası. Evet. Şimdi bu karşı çıkışın içinde yıllardan beri, çocukluğundan beri, kadimden beri akan derenin kurutulmasına karşı bir tepki var. Evet. Yani tamam enerji de tabii bir ihtiyaç. Enerji olmadan bir o toplum söz konusu evet. değil. Ama böyle derelerin suyunu kurutarak ve bütün dere boyunca hani diyelim ki 15 kilometrelik bir dere var. Uygun bir yerinde, çok hızlı aktığı bir yerde bir tane yaparsınızsa Öyle değil bakın. Arada 314 kilometrelik küçük bir ilçe. Yani İçhanoğlu'ya falan kıyaslandı. alanı az olan bir şey, ilçe. Hı. Ama burada... E, 14 tane... ...bütün dereleri iki bin metreden... ...denize kadar buraya hapseyecek bir şey. Yani, Esas karşı evet. çıkış bu. Yani derelerimiz kurusun istemiyor. Arabi halkı ve Doğu Karadeniz halkı. Aynı Hı. şekilde Torosların halkı. Batı Karadeniz'in halkı. Esas evet. karşı çıkış bu. Evet. Yani artık su toprağa değmeden... E Gidiyor tenize. bir şekilde. Evet, evet toprağa değemiyor. Toprağa evet. değemeyince kültüre de değemiyor. E, yani kültürün çok önemli bir parçası yaşama olduğu için yani. yaşama değemiyor. Evet. evet. Şimdi, Şimdi biz evet. bir ara vereceğiz e, Hasan Bey. Ondan sonra yine devam edeceğiz. Yine bir türküyle. Ilgili. Evet bir türküyle ara vereceğiz. E, derelerle ilgili bir türkü. İsmi Dere Boyu Kavaklar. Fuat Sak'a söylüyor. Sizinle daha tamam. sonra konuşmaya tamam. devam ediyoruz. Tamam. Tamam. Tamam. Ee, tamam. Boy, ah dere boy kavaklar, ah dere yeşil yapraklar, açtı yeşil yapraklar. Ben sana doyamadım, ben sana doyamadım, Boysunu kara topraklar, boysunu kara topraklar. Hani gülüm yandan, yandan, yandan, biz korkmayız ondan, ondan. Hadi gülüm yandan yandan yandan Biz korkmayız şartlarım adan Bu baban ah bu babam olsa eflendirdi bizi eflendirdi bizi hadi dünyadan yandan yandan yandan biz korkmayız bundan bundan hadi dünyadan yandan yandan biz korkmayalım gez sine hadi gülüm yandan yandan yandan diskofayız jandarma hadi gülüm yandan yandan yandan höle höle kayamam ben Evet, su hakkında devam ediyoruz Arhavi'den bahsediyoruz bugün 28 Ocak 2011 tarihinde Arhavi'de önemli bir eylem oldu basın açıklaması oldu konuğumuz Hasan Sıtkı Özkazanç Arhavi Sahilleri Koruma Platformu sözcüsü son olarak Hasan Bey şey demiştik hani bu dereler bizim kültürümüzün bir parçası her şeyden önce o yüzden karşı çıkıyoruz bunun dışında bir de Kamilet Vadisi'nden de bahsetmek gerekiyor galiba dünyanın sayılı ekosistemlerinden elde imemiş. Ve e, Yani hiçbirimiz görmedik burada Ben görmeyi çok istiyorum Bir gün muhakkak gideceğiz oraya Nasıl bir yer Kamilet Vadisi Biraz anlatabilir Şimdi, misiniz özelliği anlatayım. nedir Şimdi Kamilet Vadisi Doğu Karadeniz Sıra Dağları'nın işte en doğusunda Bu Sıra Dağlar kıyıya biraz daha yaklaşıyor Ve denizle doluklar arasındaki Mesafe azalıyor 15 kilometre düşüyor e, Deniz kıyısından 15 kilometre içeri girdiğinizde 3000 metre ulaştınız, bizden bir de çok hızlı hmm, yükselen evet. çok bir vadiden. değişiklik. Evet. evet. Biliyorsunuz hani fırtına bölgesini, Aydar falan genelde hmm. çok bilinir, o hakikaten çok güzel yerler ama evet. burası bu yönüyle daha vahşi ve bu nedenle de bugüne kadar girilememiş bir vadi. Evet. Çok sayıda peş peşe e, göller ve şilaveler var, e, el bir yaban hayatı var, karacalar var. E, evet. Bölgede geleneksel olarak eskiden beri işte sırtlarda karakolanlar taşınarak yapılan bu Balcılık. kayaların konuklarına konan bir e, doğal arıcılık var. Hı hı. Ama en önemli şey tabii peyzaj değerleri. Evet. Ve bu değerler e, hem Çoruh Arkin Çoruh Üniversitesi hem de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı iki raporla e, de tespit edilmiş işte buranın koruma altına alınması önerilmiş evet. durumda. Yaklaşık iki yıldan beri de bu alanın koruma altında alınmasıyla ilgili buradaki sivil toplum kuruluşlarının verdiği bir mücadele var. Evet. Galiba evet, yayın, kesildi. yayın kesildi. Çünkü e, Hasan Bey şu anda Kamilet Vadisi'nde orada evet. biraz... E, şey telefonlar zor çekiyor böyle bir problemi yaşayacağımızı tahmin ediyorduk evet, biraz tekrar deneyelim ama biz bu arada devam edelim tam Hı -hı. Hasan Bey'in bıraktığı yerden devam evet. edelim çünkü Hı -hı. bahsettiği yer evet bir biyolojik çeşitlik açısından e, çok, zengin çok zengin bir bölgeden belki, bahsediyor evet. ee, Hasan Bey de ifade etmeye başlamış diye birkaç tane e, raporda özel bir alan olduğu zaten tespit edilmiş Hı -hı. E, kimi endemik e, türlerin olduğu bir bölgeden bahsediyor. Örneğin yani Türkiye Florası'nda 10.754 cins e, varken Kamilet e, Vadisi'nde yaklaşık 1100 bitki hı hı. E, taksonu e, bulunduğu ifade ediliyor. E, yine e, Bern Sözleşmesi'ne e, ki bu işte Avrupa'nın yaban hayatı ve yer, yaşama ortamlarının koruma sözleşmesi kapsamına giren 87 adet türün 3'ü e, Kamilet Vadisi sınırları içerisinde. Hı -hı. bunlar işte e, yabani sıklaman noktalı orkide ayı üzümü ya da başka bir isim Peki, vermişler çok evet, ismi var, çoban değil mi? üzümü çay üzümü diye geçen Hı -hı. E, mavi yemiş yemiş ben bunu tadına bakmıştım evet bu Güzel. tür güzelde <gülüyor> tamam <gülüyor> güzelde evet. bitkiler bu bölgede bulunuyor ki e, bu sözleşmeye e, Türkiye 1984 yılında ...şey yaptı. İmzalamış. Evet. İmzaladı. Hı -hı. E, i̇şte bunu korumak zorunda bu imzasının Hı -hı. gereği. Yani bu imza bu... attıysa gereğini de yapması gerekiyor. Yapması gerekiyor. Onun dışında şey var, Sites Sözleşmesi. Nesli tehlikede olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin bir sözleşme bu. E, günümüzde hayvan ve bitki türlerinin ticareti konusunda dünyada en yaygın olarak uygulanan sözleşme. Bizim ülkemiz bitkilerinden de 114'ü zaten Saite Sözleşmesi'ne tabi. Bu türlerden 7 tanesi zaten Kamilet Vadisi'nde bulunuyor. Hı hı. Bunlar da şöyleymiş. Rize Kardelen'i, Kardelen soğanı, Çam e, Salevi, o, Osmaniye Orkidesi, Roman Orkidesi, Erguvani Salep ve Yabani Sıklemen. Evet. evet. Şimdi bu bahsettiğiniz sözleşme 1975 yılından beri e, yürürlükte 140'ı... ...aşkın ülke buna imza vermiş... ...Türkiye evet. 94 yılında imza veriyor... ...ve 124. sırada... ...yani çok geç <gülüyor> zaten bu şeye... Evet. ...imza koymuş... Evet. ...ama şöyle bir özellikten de bahsediliyor... ...Kamület Vadisi ile ilgili... yani. Tam Hasan Bey'i orada bırakmıştı. Hani korunması amaçlı iki Hı -hı. yıldan beri sivil toplum kuruluşları çaba sarf ediyor. Evet. Ee, bu çabanın e, burada e, bugünlerde somut bir şeyi de var. Bir evet. imza kampanyası e, evet, devam Hı -hı. ediliyor. Kamilet Vadisi Milli Park yapılsın e, talebiyle. Çünkü bu vadi e, koruma altına alınması konusunda e, kimi kriterlerin e, yer alıyor olması da gerekiyor bir yerin Hı -hı. koruma altına alınabilmesi için. O kriterlerin çoğuna sahip bir bölge. Yani büyüklük, zenginlik, çeşitlilik, doğallık, e, hassasiyet ve gen e, gibi bir sürü Hı -hı. E, kriterler var. Ve bunu sağ, e, sağlayan bir bölgeden bahsediyoruz. Bu yüzden de milli park yapılması gerekiyor. Bir elzem yani. Kesinlikle. Evet, ee, şimdi şöyle bir şey var zaten başka özellikleri de hani kamilet ve durguna dereleri var burada. Ben sözleşmesi ile koruma altına alınan deniz alası ve büyük benekli dağ alası burada e, yaşıyor, bu, e, bu kısımda yaşıyor bu hayvanlar. Yine dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ve aynı zamanda tehlike altındaki en önemli 34 karasal ekolojik bölgesinden biri olan... ...Kafkas e, sıcak noktası diyebileceğimiz Kaskasus hotspot içinde kalıyor burası. Ve e, sahip olduğu bin yüz adet bitki taksonuyla zaten biyolojik çeşitlilik açısından... ...ülkenin en önemli havzalarından bir tanesi burası. Yine vadi, Kamilet Vadisi küresel ölçekte, Avrupa ölçeğinde ve ulusal ölçekte... ...tehlike altında çok sayıdaki nadir bitki türünde e, onlara da ev sahipliği yapıyor. Daha pek çok şey söyleyebiliriz yani... Ee, hayvan şişliği açısından evet. da önemli bir bölge Yani hı hı. kurt, tilki, çakal, bozayı, sansar, gelincik Yani bunların yaşam alanları burası Ve evet. bu yaşam alanları bu türler için gittikçe azalıyor Evet fiziki yani coğrafi özellikleri nedeniyle aslında burası bakir kalmış. Ee, Hasan Bey de az önce söyledi. E, evet. Kıyıdan çok kısa bir mesafe sonrasında çok dik bir biçimde yükseliyor. Bundan dolayı farklı. evet çok fazla e, ulaşımı var. Evet. sağlanamamış. o e, yüzden iyi gizlememiş olmuş. Yani. Gizlememiş. İnsanların değmemesinin nedenlerinden bir tanesi. E, o yüzden bu kadar büyük bir çeşitliliğe sahip bir bölge. E, bunun başından sonuna kadar bunu besleyen, bu ortamı yaratan e, derelerin üzerine işte Aha. 14 tane e, hes yapılması evet. planlanıyor. planlanıyor. Bunun dışında bir de burada hani e, bu vadilerdeki o yine Hasan Bey'in bahsettiği göllerdeki sular içilecek kadar temiz. Evet. Tabii buranın koruma altına alınması lazım muhakkak. Hani oradaki Hı -hı. suyun insani kullanım dışında ekolojik kullanım dışında herhangi bir şey için kullanılmaması lazım ama benim aklıma ister istemez şeye geliyor. Yani e, mesela Kuvvet'te bir litre deniz suyundan içme suyu elde etmek için dört litre benzin harcanıyor. Hı -hı. Bizde içilecek su var. Biz onu HES'lerle enerjinin ham Enerji. maddesi haline getiriyoruz. Geçen hafta Sapanca evet. Gölü'nü konuşmuştuk. Aynı e, Dertten Muzdarip'ti. Evet. Sapanca Çünkü Gölü aynı de zihniyet. Evet, evet. içilebilir kaliteli suya sahip bir göl. Buna rağmen e, bu gölden e, endüstriyel amaçlı su çekimi yapılıyor. E, oysa... Hı hı. ...çok ihtiyaç duyduğumuz ve ilerleyen zamanlar içerisinde daha da ihtiyaç duyacağımız temiz içilebilir su... ...böylece e evet. örneğin e sapanca da şey hatta para verilmeden karşılanıyor, kullanılıyor... Evet. E ...tamamen yok ediliyor... Evet. Bugün ee, eylemin geçmiş olması iyi geçmiş, iyi geçmiş olması, olması güzel gerçekten Evet güzel umarız bilirkişi raporu da e, olumlu sonuçlanır Hı. ama e, bilirkişi raporu olumsuz sonuçlansa bile e, sonuçta mücadele, devam, mücadele devam, edecek. devam edecektir. Çünkü bu insanlar bölgelerinde yerellerinde HES'lere hayır diyen insanlar aslında yaşama sahip çıkıyorlar yaşamlarına sahip çıkıyorlar. Bu anlamıyla hmm. e, şey değil. sahip çıkıyorlar. Küçümsenecek bir e, mücadele değil. E, bu mücadelenin devam edeceğini... Evet. E, ...öngörüyor olmak lazım. Evet. Bir de şununla e, şundan bahsedip... ...öyle kapatalım programımızı. Bu... E, ...Kamilet Vadisi'nin... ...Milli Park olması için... E, ...hani başlatılan bu imza kampanyası... ...Change devam ediyor. Herkes bir baksın ve muhakkak imza versin. Çünkü bu bölge sadece... ...Arhavelilerin, Artvinilerin bölgesi değil... Burası insanlığın önemli bir doğa mirası ve bütün insanlık bundan sorumlu. Hani o yüzden evet. hepimizin birlikte koruması gerekiyor. Şimdi pamuk eller imzaya diyelim. <gülüyor> Ondan Şimdi sonra ne kadar da... bayağı bir imza toplanmış ama evet. böyle bir yer için bu imza sayısı çok, çok daha fazla değil. olması lazım. Evet, evet. Daha fazla sayıda imza ile Hı -hı. neden buralarda hes istemediğimizi Hı -hı. E, ciddi bir biçimde gösteriyor Göstermek olmamız lazım. gerekiyor. Evet. Evet, şimdilik bu kadar su hakkından. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı. Kar için değil, yaşam için su.